Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah konu muhteremler Namazı cemaate kılmak Bu iki açıdan bu konu inşallah Biri sevap bakımından İkincisi de fıkıh açısından Cemaat kılmanın gerekleri namazı cemaate kılmak Halefi mezhebinde sünnet-i meyketir. Fakat vacibe çok yakın anlamında. Şafii mezhebine göre ise nama cemaate kılmak farzdır. Farzdır. Bu sünnette de Diğer sünnete benzemiyor ama bu İslam'ın Şia ayrı İslam'ın sünneti bu. Bunun için işte elden geldiği kadar tabi erkekler namaz cemaatı kılmaya dağıtmışça gerekiyor. Buyurun Alemsamız Peygamberimiz Salatü Cemaati. Namazı cemaate kılmak evdalu daha faziletli, daha üstündür, minsratil fezziye tek başına kılmaktan bir sebün vechine derejeden. Bir insan bir farz namazını tek başına kılarsa aldığı sevabından cemaate kılınca 27 kat fazla oluyor. 27 kat. Ne demek bu? Yani mesela bir kişi şu anda ikinci namazı elhamdülillah cemaate kıldık. 27 tane ikinci kılmış kadar siyah yazılıyor. Bu tabi tabanı daha bu. Üstünde var tabanının böylece. Tabi bu yalnız camide mahsus değil cemaat muhteremler. Tabi konu işler gelecek, gelecek inşallah size baksa. Evde de cemaat yapılabilir. Yine adı şey okuymuş abi bir tane cemaat ilgili inşallah muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Salatü'l-reculü fi cemaatin Bir kimse farz namazını cemaate kılarsa adikaten burada burada yalnız Fi mescidin gelmiyor. Yalnız camide gelmiyor burada. Bürü ale fi cemaatin. Müslümanlar bir vakit namazı cemaate kılarlarsa bu tabii evdeki de buna dahil, yoldaki buna dahil, her dahil buna bu şekilde. Yalnız tabii caminin ayrı bir özelliği var. Tudu'a affu, muzaaf olunur. Kat kat katlanır. Ala sıratihi, fibeti ve füsukiyi bir insan evinde tek başına kılsa ya da iş yerinde bir insan tek başına kılsa eğer cemaate kılarsa ister evinde, isterse iş yerinde olsun. Bir insan bir vakit namazı eğer cemaate kılarsa Hamsilşine Bu adı şerifte de Peygamber Hürri Aleyhisselam Hazretleri namazı 25 kat fazla oluyor. İki adı şerif en sayılan bu konuda biri 27 biri 25 olarak geliyor. Ve zâlike en-u iza bir kimse evinde abdestini alsa günü meşritte, camile ilgili bir insan abdestini evinde alsa fe ah senel vudu'e abdestini de güzel alsa bu çok görüyor muhtemelen. Yani Peygamberimizi kullandığı bir tabir bu çok belice bir kimse abdestini alsa arkadan fe ah senel vudu'e bir peygamberi Abdestini de ama güzelce alsa. Bir insan abdest alırken abdestine özense, yavaşça alsa, güzelce alsa nedir bu? Abdeste namaza önem vermektir. İkincisi abdest nedir? Abdest müftafüs-ü salah. Namazın anahtarı. Anahtarı. Anahtar biraz bozuk olsa, aşılmış olsa ne olur? Açaması kilitleri, açamaz kilitleri otelemez. Bu yüzden peygamberimiz çok güzel duruyor. Bir kimse abdest alsa, arada her bela buyuruyor. Ama abdestini güzenci alsa. Demek ki abdest anahtar. Anahtardır abdest ne kadar güzel alırsa, o kadar namazı güzel olur. ثُمَّ حَرْجِ اِلَىٰنِ مَسْكِدِ sonra bu kimse, evinden çıksa, neye doğru mescide gitse. لَا iller salatu. bu kimsenin tek amacı var, meşk namaz kılmaya gidiyor. Şimdi evinden çıkan bir kimse bir işi var. bir orayacak. Sonra cami edecek. Bak, bu fark ediyor muhtemelen. Diğeri evinden çıkarken veyahut da iş yerinden çıkarken niyeti direkt camiye gitmek. Arada fark ediyor. Evinden iş yerinden çıkan bir kimse önce bir orayacak. Niyet o. Oraya kadar geçen kısmı silaba yazılmıyor. Ne zaman ki niyeti cami gitmek, oradan başlıyor muhteremler. Şu an aklıma muhterem bir hatıra olay geldi, baştan geçeyim olay geldi. Şu anda aklıma geldi. Bunu nasıl inşallah? Yani ben çok onu duygulandım da. Medine mi verdi muhteremler? 40 sene önce aşağı yukarı. Bir yere gidecez ziyafete. Öyleyimekcez bir yere. Namazdan çıktım, dükkan vardı oraya gittim. Araba buluşacağız. Oraya gittim. Bekliyoruz. Şam'dan bir misafir gelecekmiş. Yani değerli, tabi ilim açısından değerli bir kimseymiş. Onu bekliyoruz. Geldi. Selam verdi. Ev sahibi kalktı. Buyurun eve yemeğe gidelim dedi. Dedi ki, o Şamlı olan çok muhteremmiş ama. Sonra kim ölüm tabi. Şöyle dedi. Yok dedi. Eve yemeğe gitmeyeceğiz. El, pambe laftı. Yok. Eve yemeğe gitmeyeceğiz. Eve namaz kılmaya gideceğiz dedi. İşte dedi. Az konuşuyor. Çok öz peki ev sahibi de kalktık, eve gidiyoruz. Hiç konuşmadı. Hep da. Eve girdik, kaptan girdi, selam verdi, döndü kıbleye, Allahu Ekber, namada durdu, iki kez namaz kıldı. Biz tabi kılmadık ama. İki kez namaz kıldı. Namaz kıldı ama. Böyle, özene özene böyle, tatlı tatlı. Ve namaz kıldı. Biz ona baktık. Selam verdi. Dua etti. Ben yanı başındayım. Döndü bana. O ben tabi gençim. Bak adam dedi. Eğer eve yemek yemek niyetiyle gelseydik, yoldaki ömümüz boşuna geçecekti dedi. Niyetimizle namaz kılma işi dedi, Allah her zaman da seferiydi. Ve sonra şu ilave etti, hepimize topluca. Bakın muhteremler dedi. Ömür çok kısa dedi. Ömür çok kısa. Hayat fani. diyen geçici. Ama ebedi bir alem var. O ebedi alemler buradan çok şey götürmek lazım dedi. Bu iş ne dedi? Hayatımızın dedi. Her saniyesini niyetle ibadete çevirelim dedi muhteremler. Şimdi böyle Peygamber Efendimiz bir kimse evinde abdestini alsa ama abdestini özene özene güzelce alsa. Sonra tek amacı namaz kılmak niyetiyle oradan mescide girse. Lemi yahtu hatveten ilfe biha derecetü kış önüne çıktığı anda bir adım attı mı bir adım atışında onun bir derece sevabı çoğalıyor. Bir derece burada. Burada sayı yok. Ne kadar derece çıkacak? Allah-u Teala biliyor. O kişinin niyetin ihlasına göre de bir değişiyor. Ya hatiyetin bir de o kişinin bir de günah siliniyor. Bakın muhtemelen. Attığı her adımında manevi olarak bir derece yükseliyor. O kişinin her adımda yine aynı adımında yani. Aynı adımında o kişinin bir de bir de günah siliniyor. Fizer salla 5'te geldi. Namazı kıldı. Lem te malaiketü aleyhi. Ma'da men fi o kişi camiye geldi, mesleğe geldi, namazını kıldı. Namaz bitti. Namaz bitti ama o kişi namaz kıldığı o mescitte. namazdan sonra oturuyorsa, oturuyorsa, melekler o kişi için dua ediyorlar. Allahümme salli aleyhi, Allahümmerham hü. diyorlar. <gülüyor> Allah'ım bunun bakın attı ya Rabbi. Bunun bakın arttı ya Rabbi. Allah'ım merham hü, Allah'ın selamına rahmetinle bunu, bağışla bunu diye dua ediyorlar. Bunun için bakın muhteremler, gerçekten hayat çok kısa. Yani bir rüzgar gibi, fırtına gibi, hayat böyle gecikip gidiveriyor. Böyle işte, gidiveriyor. Ama insan bir saman çöpü diyor ki insan ruh var insanda. İnsan ölemiyor. İnsan ölemiyor insan böyle. İnsan etse bile ancak bedenle öldürüyor. İnsan ölmüyor ama. Bu işin o alem sonsuzluk alemi oraya çok şey gerekiyor aleme. Kapma gerekiyor. Demek ki inşallah böyle elden geldiği kadar cemaati gözetmeli Camilere böyle sohbet tereşeriye gitmeli. Bir de aziz cemaatimiz heyde olsun efendim iş yerinde olsun eğer vaktimiz müsait ise namazı mütakip hemen kalk ben namaz kalkmayalım bakınız. Çünkü şeytanı kahreden bu işte bakınız. Şeytan kahreden bu. Şeytan şöyle diyor iblis diğerlerine bu kişinin diyor. Habdest alması engeli olamadım diyor bak. Kardeş şeytan. Namaz kılması engeli olamadım. Namaz kıldı. Hala doymadı diyor. Da Oturuyor burada böyle diyor. Böyle. Bu işin bir kişi namazdan sonra namaz kıldığı yerde hiçbir şey okumasa bakarız var. Hiçbir şey okumasa sanki dursa. Dursa durduğu yerden müddetlerle dua ediyorlar kendisine. Ondan sonra kabul ettiler. Ama orada başka bir şey okursa kendisi onun hesabı ayrı. <Gülüyor> <Gülüyor> Yalnız okuyayım inşallah muhtemelen de cemaatle ilgili. Bu da e, dışarıda yolda, kırdan namaz hakkında şimdi bakınız yabanda bu hadis-i şerif hadis Selman bildiriyor hadis Selman kendisi Farişli, İranlı yani Selman'ın Faransızlıkları bunun çok baştaki olayları var çok olayları var tabana girmiyorum şimdi yalnız elhamdülillah çok uzun ömürlüydü muhtelenler iki yüz yıldan fazla kendisi elhamdülillah böyle a.s. had-ı şeriflerinde اِذَا كَانَ الرُّجُلُ بِعَرُلْدِينَ bir kimse yolda bir yerde tabi esten yayın gidiliyordu altta devele gidiliyordu şimdi arabayla olsun deriz olsun bir insan yolda gidiyor es اَسْسَلَاتُ derken namazın vakti geldi tek başına ama. gidiyor ya ta, da da, bağda, çalışıyor kimse bir yerde ya yolda gidiyor kişi namazın vakti geldi fel yeteveldah böyle Aleyhisselam Hazretleri, peygamberimiz o kimse geciktirmesin iş acele değilse dursun orada abdest alsın eğer su yoksa temim yapsın buyuruyor Sonra fiin ekaame Ekâme Sallâhü Melekâne Bu kimse tabi sünnetini kıldı. Acele sünnetini tekr bir yolculukta. Bu kimse farz namazını tek başına kılarken yalnız kâmet getirse farz namazını kılsa o kimseyle beraber iki melek namaz kılıyorlar. Sağdaki melekler. Kimseye beraber veyn ezzene ve kâme bu kimse tek başına kırda bayırda yolda abdesti var veya aldı abdestini, namaz kılacak çıksa biraz yüksü bir yere ezan okusa hem de bağırabilip de bağırsa da ezan okusa sonra da fazını kılarakende kâme de getirse <Sessizlik> arkasında çok büyük ordular Allah orduları yani melekler namaz kılıyorlar ona tabi oluyorlar bak muhteremler melekler Bu için dikkat edin muhteremden bakı dikkat ediniz her namaz biri benzemez namazlar böyle. bazı namaz çok fiizli olur bazı namazlar bazı namazlar çok fiiz olur bazı namazlarda neden? melekte geliyor bazı melekler melekler geliyorlar feyz alıyorlar bir de adı cemaatimiz namazlı müteakip Allah'ın evinde hasretleri geliyor yani bir mescide camide namazlı müteakip otursa Müslümanlar da böyle işte korukulsa sohbet yapılsa fükümetleri yapılsa Allah Allah'ın bir de seyyah melekleri var Melekleri siyahi deniyor bunlara. Top grup gece Geziyor melekten geceyorlar. Bu melekten biri bakıyor, onu tabii görüyorlar. Onlara duvar engel olmuyor. Bakıyorlar Allah'ın evlerinden bir evinde, yani bir mektekte Müslüman toplanmışlar, Allah anıyorlar, Allah ile beraberler. O gören melek haberleri meleklere melekleraya. <gülüyor> buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Ne var orada? Bakın Allah'ın meşgilerinde topu Müslümanlar elhamdülillah oturuyorlar. Meleklerine geliyorlar, şimdi dolaşıyorlar. ve ediyorlar böylece. Onlar da hazır bulunuyorlar. Bunun için işte bazı yerlerde çok feyiz olur muhtemelen böyle. Tatlı feyiz olur. Neden? Oraya melekler geliyor. Demek ki bir insan namaz kılarken, tek başına kılsa, ezan okusa ezan okulmayan yerde, kavme tefketirse, o kimse meleklere tabi oluyorlar. Peki bir insan meleğe tabi olabilir mi? Yani bir insan makam, yüksel bakanda olsa bir kişi, bir insan büyük evliliği olsa, onun keşfi açık olsa, melekleri görebilse, Melek imam olsa insan meleğe uyabilir mi? Uyabilir mi? Farzı uyamaz mı temelde? Nafile uyar. Bakınız. Farz namazında melek imam olamaz. Onu uyamayız bizler. Neden uyamayız? Melekte namaz farz değil. Onu kılmamız nafile namaz. Bir namaz farz. Bir namaz farz. Onun için demek ki bizler mele uyamayız fazla namazında. Onlar biz uyabilirler. Şimdi inşallah gelen bir de fıkıh meselesine, namazla ilgili. Yine Bülalesef Hazretleri İsnâni iki kişi Fema fevka cemaatün İki Müslüman da bir araya gelse ya tabi daha fevkinde fazla da olsa bunlar cemaat oluyorlar İslam'da. İki kişi o demek ki yine cemaat oluyor. İki kişi deyince mesela bir kişi da evine işten geç geldi yaz zamanı çıkamayacak. evinde namazını kılacak. Tek başına kılsa yalnız bir ...vaktini sabır alacak. Evinde cemaat yapsa... ...evinde bir kişi daha varsa... ...cemaat yapsalar ne oluyor? Hem kendi kazanıyor... ...edeği kazanıyor. Namazı... ...27 kata çıkıyor bakınız. Yani yara mahşer yerinde... ...sanki... ...27 tane... ...fars kılmış gibi... ...osak konuyor bu şekilde. Peki ikinci kişi kim olacak... Çocuk kadın olabilir mi? Oluyor muhteremler. Oluyor bakınız. Namaza aklı eren çocuk. Eğer çocuk küçük olup da namaza aklı ermiyor. Tamam namazda durur ama gezer, tozar, oturur, konuşur filan. Bunun da cemaat sayılmıyor. Eğer çocuğun aklı namaza eriyorsa, yaşımım değil. Bazı aklı zeki olur çocuk böyle. Çocukusunda 5 yaşında olsun. Eğer çocuğun aklı namaza eriyorsa, yani namaz böyle kılınır, namaza konuşulmaz, namaz imamı uyuyacağım diye, çocuk hakkında eriyorsa, bir kişi evinde o çocuğu yanı başına dikse, ona cemaat yapsın, yine hesabı 20 kadar çıkıyor bakmak dönemde. Tabi hanım olsa, hanımıyla, efendim daha başları varsa, onlar alacak. Nasıl duracaklar? Ne geçecekmişler muhtemelenler? Cemaat olma imkanı varken tek başına namaz kılmayan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri garip gördü muhtemelen peygamberemiz. İnnen Nebiyye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri رَا <gülüyor> رَجُلَنْ يُسَلِّي وَهْدَهُ <gülüyor> Medine-i Münevvere'de Mescid-i Aslı Saadet'te namaz kılınmış cemaatle, sabi kılmışlar. Sonradan başka birisi gelmiş kenar dikilmiş namazı tek başına kıma başlamış ayatı dikilmiş, kıma başlamış. Peygamber gördü bunu. فَقَارَ Aleyhisselatü Vesselam Peygamber camşöbür de hesapına, elar hacülün rızakı ala haza, İçinde bir kişi yok mu? Buna tasaduk etsin de, fiyselli mi ahuyu? Onları haber kıldın bu Peygamberimiz. camberimiz. Onları mı kıldılar? Fıkam hacülün fiysalli mi ahuyu? Oradan biri kalktı, o uyudu, onu haber kıldılar. Şimdi. Bu adı şerifi gösteriyor muhteremler. Bir kimse farz namazını kılmışsa bile farz namazını kılmışsa bile diğer bir Müslüman o farz namazını kılarken yalnız kılıyorsa onu uyabilir yine cemaat olabilirler. Çünkü peygamber sonuç sonuçları buyurdu. Hazani cemaatün işte bunlar cemaat olduğu bir peygamber buyuruyor. Peygamber Yine kılıyor, kılmış bunu. Yalnız adı cemaatimiz bu öğu namazı ile yas namazını mahsuba konuma. Şimdi bir kimse sabah namazının fazla kıldı. Sonradan biri kıl o uyamaz. Deden sabah namazının fazlan sonra nafile kılması mekruh olduğu için bu noktada. Bir insan sabah namazının fazını kıldı mı? Güneşin doğmasının epey zaman olsa bile sonra nafile kılınmıyor. Kılınmıyor. Ama kaza kılınır tabi. İkindiye gelince, ikindi namazının fazla kılıtan sonra da, bak dikkat edin buraya ikinden sonra değil. İkin namazının fazla kılıtan sonra da nafile kılması bekli oluyor. Kaza kılabilir genelde. Akşama gelince akşamın farzı üç vekattı üç vekattı nafile namazda olmadığı için onun kişi akşam uyuyamıyorsun uyuyaması başka bir kimseye uyulamıyor ama öğün namazını kılan bir kişi iş yerinde evinde tek başına kıldı e, arkadan bahtı gibi cemaat var evine misafir geldi yahut da öyle cemaat yapacaklar abdestli de var o da farzı uyar Fars uyuyor. Mümkün nafile olur ama tabi namaz namazı muhtemelen. Bakın Peygamber Hazretleri o gelen kişiyi tabi o da sahabe e, tek başına görünce peygamberi garipsizdi Peygamber Garipsizdi peygamberi. İçin yok mu bir kişi? Yardım etsin. Bak, tasadduk. Yardım etsin de o da cemaatsevam alsın buyurdu muhtemelen. Alsın buyurdu. Şimdi gelelim inşallah aziz cemaatimin fıkıh konusundan. Şimdi bir insan cemaat yapacak. Genelde şöyle bir kanat var halk arasında. Efendim ben imam olamam işte. Peki olmuş ne gibi şartları var? Tabi bu ca imamlığı için özel şartları daha var bunların böylece. Yani fıkıhın bunda bayağı kuralar var bu şekilde. Fakat normalde Evde, şurada, burada... Hatta camide... İmam meclisi yok mesela... E, kim imam olabilir? İmam olmak için ne gibi şartları hayz olmak gerekiyor şimdi? El-İslamı... Önce imam olacak şahsın... Tabi İslamiyeti... Müslüman olması... Yani... İslam inancı üzerine olması şart önce. Bir kişi ilim sahibi olabilir, kuvvetli, kuru hafız olabilir, çok sesi güzel olabilir, her şey olabilir. Eğer itikadı, inancı İslam'a ters düşüyor olsa onun imameti caizliyeni muhtemelen der. İkincisi vel bülugu. bir çocuk eğer bülûh çağına ulaşmamışsa o da imam olamıyor kimdir olamıyor? büyükler olamıyor bülûh çağına gelmeyen çocuk mesela yeri sikreştiğinde bir çocuk e, kura atıyor güzel okuması da güzel e, Kuran kursuna gidiyor namazı seviyor çocuk bu çocuk büyüklüğe imam olamaz. Mesela annesi ol olamaz. Neden olamıyor? Çünkü namaz ancak bölü çağında farz oluyor. O çocuğa namaz farz olmadığı için hatta o çocuk yani fıkıh da bilse e, hafız olsa bile hafız olsa bile henüz bölüya ermediği için ona namaz farz olmadığı için onun nafe namaz tabi annesi, ablası olsun, babası olsun, olmama fazla uyamazlar. Ama böyle bir çocuk, çocuk imam olabilir. Namaz namazdır muhteremler. Alıştırmak lazım aslında bu şekilde böyle şey. Çocuklar evde. Hadi bakayım yavrum, imamı bakalım sen. Gelsin, efendim tabi ses, ses okuması gerekiyor. Bu şekilde kılsınlar muhteremler. Bunlar namazı namazdır. Şey. Namaz namazdır. Üçüncü vel akıllı. Bir kişi akıllı olmasa imam olması caiz olmuyor akıllı. Allah görsen aklında bir noksanlık var. Yani ağır ah, bir deli, mecnun veyahut da aşırı bir alkol almış, uyuşucu almış, aklı baştan değil. Bununla imamlığı caiz değil. Ve züküretü, erkek olması şart. Kadın imam olamaz. Hatta kadın, kadın imam olamaz. Mehruhtur. Olamaz, erkeç olamaz tabi. Erkek olması şarttır. Ve evet. kıra etü, okuma. Namazda okunacak kadar bir şeyi anlamını bozmayacak gibi okuması gerekiyor bir de. Bu var muhtemelenler. İmam olması için. Ne lazım okuyacak namazda? Mesela Fatih-i Şerif. Sonra, tabi farz iki tane de süre lazım. Hangi süre biliyorsa, bu okuduğu Fatih-i Şerife'yi, okuduğu zam-ı süreleri anlamı bozulmayacak şekilde okuması gerek, imam olması için de bu. Bilhassa muhteremler, kıra çok mühim namazda. Çünkü namazın bir rüknüdür bu. Kıraat. Namaz rüknüdür. Eğer anlam bozulacak gibi okunursa, namaz olmaz. Peki kılmayacak mı? Kılacak ama ümmi deniyor. Ayrı konu böyle. Ümmi. Şimdi üç beş müslüman bir arada. Yeni dönüş yapmışlar mesela. Eee hiçbiri biri daha bize kraliye bilmiyor. Hepsi imamı. O zaman onlar imam olabilirler. O da var müsterihler. Bir olabilirler. Şimdi mesela evde namaz koyacaklar. Tabii evin eşi erkek imaması gerekiyor. Evet, eşin erkeğimaması gerekiyor. Eğer erkeğin kraliye düzgün değil, yani hurufa deniyor ki ya harfleri çıkarması mahrecinden. Şimdi İslam harfleri biliyorsunuz Latinceye benzemiyor. Ha vardır, H vardır, h vardır. Mesela noktalı ha, hı denir buna. Halaka. Halaka yarattı anlamında. Hallak yaratıcı. Noktası halaka olsa taş anlamı gelebilir. Böyle bir hallak taş beber anlamına geliyor. Noktası olursa böyle. Helak olsa helak anlamına geliyor böylece. Bu işin muhterem cemaatimiz tabi bunu mutlaka bellememiz gerek her müslümanın efendim ben işte böyle bellemişim küçükken ninenin annemden Cık, yok yok muhteremler tamam işte annenin daha çok şey belledin ama hayat değişti ama ya O uymuyorsun şimdi ya sen belki ninen zamanında uçakta bir şey yoktu belki de ama şimdi uçak biniyorsa ama şimdi muhterem her şey işte bu şekilde böylece şey. bunun için muhteremler mutlaka her müslümanın ben bu kadar biliyorum olmaz. Bilme gerekiyor. Mesela gelin böyle bir bilene bir bilene bölece. Hoca sen gelir bölece. Etme gerekiyor. Şimdi demek ki evde namaz kılınacak. Evin erkeği reis, imam olacak. Ama hurvadı bilemiyor daha böyle. Yanlış mı onu okuyor? Eğer hanımı da onun gibiyse imam olabilir bakın, olabilir böylece. Hanım da onun gibi. O da bilmiyor. İkisi bilmiyorlar. O zaman olabilirler. Eğer erken evdeki hanımı hafıssa ya da Kuran-ı Kerim'i güzel öğrenmişse yerinden üstaddan Kuran-ı Kerim'i okumu öğrenmişse hurufatı tecrühtü iyi biliyorsa o zaman onlar cemaat yapamazlardı evde muhteremler. Kadı olamayacağı için erkek de ümmi olamazlar. Demek ki imam olmak için tekrarlıyor muhteremler önce kişinin Müslüman olması şart. Sonra bülü çağına ermiş olması şart. Akıllı olması, erkek olması ve namazda okuduğunu kıraat üzülü olması. Ve selameti minel e'zari bir de sahibi özür olmaması imamın nedir sahibi özür bir insanın abdestini bozan bir şey devamlı geliyorsa mesela öğle namazında ezan okundu bir yeri kanadı Kanadı hemen namaz kılamaz tabii. Kan dinmiyor. Kan dindirilmiyor bir yere. Ya da ameliyata çıktı kişi. Düştü müştü bir şey oldu. Bu kanı dinmiyor. irin kan. Bekler. Hemen namazı kılmaz. Bakar öyle evli çıkacak az kaldı. O zaman kan aka aka abdestini alır o namazı kılar. Öbür vakitte sonu beklemez. İlk bir kimseden özür başlayınca gerek mesela ameliyat oldu prostattan idrara geliyor. Ameliyat olduğu yarastan irin geliyor, bir şeye bağlandı. Her neyse. İlk olarak özür sahibinin beklemesi gerekiyor ve kan diner diye. Ama kanın dinmeyecek kesini bilmiyorsa beklemez de bu sefer. Diğer vakitlerde Beklemez. Yanına vakit girdi mi, abdesini alır o kişi, abdesi alır, o konu aksın, bidir aksın namaz kılarmaz teremler. Yalnız ne var, böyle bir özür sahibi imam olamaz, kimlere özrü olmayanlara. Böyle bir özür sahibi, kendisi gibi aynı özrü olanlar imam olabiliyor. Kendisi gibi aynı özrü olmak. Özür aynı olacak ama İttihat olacak burada Mesela idrarından bunun özür Öbürünün bunun kanamasından Olamazlar Özür değişik özür değişik? Bir insan Cinden bir imama uyabilir mi? İmam cinli Biliyorsunuz muhteremler Şeytanlar hepsi kafir Şeytan hepsi kafir. Hepsi lanetlenmiş şeytanlar. Cinlere gelince cinlerin müminleri de var. Kafir var cinlerin. cinler müminleri kardeşimiziz onlar böyle? Onlar bizi camata gelirler. Böyle sohbete gelirler muhtemelen cinler. Aramıza gelirler. Namazı kırarlar elhamdülillah. Sohbete gelirler cinlerde. Peki biz onlara uyabilir miyiz? Uyabilir miyiz? Uyabiliriz. Bir şart var. Nedir? Eğer imam olan cin görünürse, görünürse. Görünmeden ezan okuyor, ezan okuyor, ezan sayılmaz Görünmeden muhtemelen. Bakım. Şimdi birci ezan okusun minareden. cin okudu biliniyor. Ama görünmüyor, ezan sayılmaz. Yani mutlaka ezan okuyan kişinin görünmesi şart. İnsan olacak, görünce bakacaktır görünecek. Efendim cin okuyor ama görünmüyor. Sahibim. Cihaz okuyor, görünmüyor. Ezan geçmez mutlaka. Bir i̇nsan olacak. Şimdi bir de şu var aziz cemaatimiz. Halkımız şöyle diyorlar mesela, bazı kelimelerin sır sözcü anlamına bakıyor. Sözcülü bu an ne anlama geliyor? Mesela namaz. Arapça salat demedir. Salat sıraat zuhur, sıraat-ı mağri gibi. Salat, namaz demektir. Ne demek salat? Dua demektir, baklılıklarımlar. Salat, dua demektir. hem namaz kılınır, dua edelim, olmaz mı? Olmaz ki adamda. Olmaz ki değil mi? Namazı özel şartları var, fazları var, vacib var, sünnetler var, belirli vakitleri var. Bunu ayetlik açıklıyor bunlar bu şekilde. Ezan da böyle muhteremler, ezan da sözü de ilam ama bildir anlamına geliyor. Ama bu öz, kuralları var hamezanda. Ezanı kim okuyabilir? Mesela bak cinli okusa görünmezse ezan sayılmıyor. Kadın okusun sayılmıyor. Bir deli okusun ezan sayılmıyor bakınız. İnsan okuyacak, insan okuyacak, akıllı olacak. Bir delinin biri çıktı. Ama mezan okusa becerebiliyor da, kelime güzel söyleyebiliyor, ezan sayılmakta Erkek olacak, insan olacak, akıllı olacak. Mecnun olmayacak. Şartlar bu şekilde alabilecek. Şimdi bir kimse namaz kılacak. İki kişiler. Nasıl kılacaklar? Ve men salame'e vahidin İki kişi bir araya geldiler cemaat yapacaklar. yukîmühü an yemînihî sevankâne baligan ev sabiyyen ilk iş namaz yapacaklar. İsterse bu biri imam olacak tabunun şimdi, öbürü cemaat olan, bak da buyuruyor, ister buyuru erer erkek olsun, ister sabi olsun, onun sayanı alacak. Sayende olacak. Burada hadis-i şerif onu yapayım inşallah. Sahabeden hadi İbni Abbas vardır. Hazreti Abbas. Dört Abdullah vardır. Meşhur sahabeden. Biri bu. Fıkıhta. Daha peygamber zamanda sahabelere bunlar fetva verenler. Asadette. Biri budur. Hazreti Bu zaten anlatıyor. Ben diye bir gece diyor Peygamberin evinde kaldım. Nasıl kaldı? Bunun teyzesi Hazreti Meymune o da Peygamber'in zevcesinden muhteremler. Hazreti Meymune Ümmat-ı Mühine bu adamın da aynı zamanda çocukmuş ama sabimmiş daha. Peygamber'in evinde kaldım. teyzemde kaldım diyor. Uyanıp bakıyor Peygamber'in namazda görüyor. Namazı peygamberimiz. Çocuk. Ama e, tabi bizim gibi insan diye muhteremler öyle cevherli maneviyatta durabiliyor mu? duramıyor peygamber namaza görünce hemen kalktım diyor abdest aldım diyor peygamberde uydum diyor ama peygamberde sol yana dikilmiş bilmiyor tabi daha peygamberde dikilmiş, yana dikilmiş peygamberde başından çeviriyor sağ tarafına getiriyor sağ tarafına getiriyor zaten Allah'ın hikmeti yani hikmeti ilahi İslam'da her olay o zaman yaşanmış, asıl saat yaşanmış, her olay yaşanmış böylece. O fıkhıda bir örnek oluyor şimdi şekilde. Şimdi daha bunu alıyor fukualar, bunu alıyorlar. Hz. Ebbas o zaman da sabidi. Demek ki buyuruyorlar, imama uyan kişi tek kişi olunca sabidi olsa, erkek çocuk ama, erkek sabi olsun, büyük olsun, İmamın sağında duracak. Peki ne kadar sağında duracak? İmam Muhammed'e göre en şeyi bu da uygulamada bunu almış e göre, bu kollar. İmam Muhammed'e göre imamu yani bu camaatin panokuşları imamın topu neresi olacak? Bu imamın aya, bu şekilde aya belirce imam topu burada topu. Onu yiyen kişinin panok aya kuşları burada belir topuğun gerisi olacak, imamın sağında olacak. İster erkek büyük kişi olsun, ister çocuk olsun, öyle olacak. İmam'ı uyanın tek kişi kız çocuğu ya da kadın olsa ne olacak? O zaman arkasında olacak. Ama tam arkasında değil de hafif sağında olacak. Şu imam mesela bu şekilde böylece tek kadın ya kız uyacak ona. Kız çocuğu olsun, ya bir kişi şey kadın olsun, yanı duramaz. Artan bakısan değil, hafif sağ arkasında duramazlar. Bu şekilde. Bir kişi fazla namazını kılıyor, kendi kendine. Mesela camide bir yerde, evde fazla tek başta kılıyor, durmuş namaza. O kişinin fazla namazını kıldığını bilen kişi, onu yabilir. O kişi. İmam ben esir etmesin, şart değil Ama kadın uyanmaz. Kadın uyması uymasıyı mutlaka kadına özel niye şart? Arap şerlinin tibi ni diye Türk ya ben imam oldum diye yetmiş şarttır. Demek ki muhteremler ilk kişi hamiyamat yapacaklar. Yirir erkek ya sabit çocuk. İmamın standı olacak. Bu cemaatin ayağı imamın toplumun yanında olacak. Şimdi şuraya bir bir mesele çıkıyor. İmam kısa boylu çok. Oldu ya. İmam çok kısa boylu. Onu uyan cemaat çok uzun boylu şimdi. Uzun boylu. Evet. imamı uyan cemaat ayağı parmakları imamın toplumun hemen gerisinden durdu ama secdeye varınca imam kısa boylu. Cama uzun bolus secdede imamı geçti. Zarar eder mi? Etmiyor muhterinde. Zarar etmiyor. Burada muteber olan ayak ayaktır. Demek ayağın topu imamın topuğundan geride mu ayak boyu uzun da olsa imamı seyece geçse de zarar vermiyor bu. Zarar vermiyor bu. Demek ki kalınsa, mesela kişi evinde hanımı var, namaz kılacaklar. Tabii çocuklar koysa daha iyi varsa daha Yoksa bile ne yapacak işi hanımında. Tabu elçi o zaman kahmet diyecek niye diyecek? Bana uyanları imam oldun diye. Yani niye kalpleri kadını geçirecek orada? Tek bir alacak. Kadın demek ki tam arkasında değil hafif asla arkada duracak. Uyuyacaklar. Bu şekilde yapıldı mı? Bakın ilk kişi böyle yaptılar mı? Elhamdülillah, cemaat sevabını alıyorlar muhtemelen bakmaz. 27 kata katlanıyor. O sevap. Tabii maaşla belli olacak bu. Orada görünecek. Peki, 3 kişi cemaat yapacaklar. Biri imam, iki kişi cemaat. Bu nasıl olacaklar bunlar? İmam-ı Azam'a, İmam, Azam i̇mam Muhammed'e göre İmam önde olacak. Önde olacak. İlk kişi cemaat. Cemaat tabi imam tam arkasına gelecek. Tam arkasına. Öbürü sağda olacak. Böyle olacak. Tabi bunlar bir hadis ı şerife. Kaynağı dayanıyor bunlar. Hasen i Enes'in evi şerif var. Had-ı şerif olarak. hazret şöyle buyuruyor. Bir gün peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri diyor. Evimize geldi diyor. Müddetler peygamber Ali Şah'ı zehirir tabi hayat teyken kimin evine gitmiş ise saberdin gitirse namazı değilse bile onlar şöyle yaparlardı peygem gelince yarısıyla Allah ne oluyor Allah bir namaz kıl da orası artık evde meşhur yapılmaz orası derlerdi peygem ama tek odası var olsun. Hece Mahalesi'nde dire pek yapıyor der peygamber, peki peygamber onları. Peygamber bir beğendiği bir kısmını ögeçerdi. Tabii evde de onda namaz kılacak kim varsa pek uyarlardı. Uyarlardı. Sonra bakın huzuremde peygamber namaz kıldığı yer ondan tek odası bile olsa orası özel beni ayırırdı. Orasından evin meşhidi olurdu böylece. Yani burada peygamber namaz kıldı diye akıl yok der orada. Peygamberimizden zaman sor sora bile berece. Hep o namaz karanını bir şekilde. Akıl peygamber namaz kılmış ideye. onlara mahsus bir nimet bu derim. Birkaç tane, kaç tane biz, biz bunu? Peygamberimiz bu adam muhtemelen az eni eni çok giderdi muhtemelen. Az değil ama annesine giderdi muhtemelen. Annesine Annesi Ümmü Süleym Ümmü Süleym Hazretleri. Öyle kadındı ki, erkekleri hiç içiyor, Eber Peygamber savaşan mı gidiyor, yine duramazdı. Resulullah, güneşli yayını savaşıyor ve o tamam derdi, Eber Reşah. Geyen teşhiri alır, sırtına su götürür muhteremdi. Öyle bir kadındı. Hazretimiz buyuruyor, Peygamber eğimize geldi diyor, Halen dedi ki diyor, yarısıyla Allah. Lütfen namaz kılın da inşallah orası bizim meclisiniz olsun. Peygamber bir yere seçti köşe seçti Peygamber diyor. Peygamber önce beni arkasına aldı Peygamber. Bir eğitim vardı orada, küçük. Tabii o da benim yanıma aldı diyor hastanesi. Yani Peygamber alırsa mazeti, şimdi sahildeyse Peygamber tarzı için Peygamber böyle durdu bir hafta. Hastanes tam arkasında ve bir çocuk da Hazinez yanında sağında durdu. Anne de o da arkada durdu birimitemler bir ya. Demek ki şimdi imamdan başka eğer iki kişi varsa ne olacak? Bir imamın arkasında duracak. Şu solun veriyorum. İmam bu oldu şimdi bir imamın tam arkasında evi evet, bunun yanında sana olacak olacak yalnız İmam-ı Ebu Yusuf'a göre iki kişi olunca imamın yanında olabiliyorlar olabiliyorlar fakat bu kavli İmam-ı şöyle buyuruyor 7 Mesut böyle bir namaz kıldırmış iki kişiye kılırmış. fakat o ev dar olduğu için böyle kılırdı, soymeden çıkıyor bunun demek ki ev darsa oluyor ya kıble kısım bazen e, uzun oluyor mesela, kıble yanda oluyor e cemaat, cemaat yapamıyor tabi kadın olmaz ama erkek olunca yana alabiliyor iki kişi ama eğer cemaat üç kişi olursa imamın yanında olursa namaz mekruh oluyor imamın önde olacak bu terimler. olur mu nasıl olacak İmam, imam önüne geçti. Biri tam arkasında. Biri sağında, biri sonunda olacak. Şey. Çünkü Bülü Aleyhisselam Hazretleri ve sıptül imame bu peygamber diyor. İmamı ortalayın bir peygamber. İmamı ortalayın. Yani üç kişi olunca bir imamın tam arkasında biri sağ, biri sonunda. Peki biri daha geldi. O ne yapacak? Önce sağa dolduracak. Sonra gelen bakacak e, solda değişik var. Solu. Gelen böyle bakacak, camiata bakacak. Hangi taraf bir kişi eksik o tarafa gidecek. Şimdi bazı camilerde bile az camı olan camide bile bakın bir kanat dolmuş ve kanat içi eksik kalıyor bu şekilde. Tabi tabii sünnete aykırı bu da müteraimdir. İmam ortalanacak böyle. Gelen kişi bakacak. Sağda mı solda mı bir eksik var onu tamamlayacak. kaza namazı cemaate kılınır mı Kazan muhteremler? Kaza cemaate kılınır mı? Şimdi evde mesela erken tabii hanımın kaza namazı vardır şimdi. Hepinize var tabi. Efendim bunu cemaate kılalım olur mu? Hem oluyor hem olmuyor. Bak. Bak. Hem olur hem olmaz. Nasıl olur? Eğer aynı vaktin namazını ikisi beraber kaza bırakmışlarsa onu cemaat yapabilirler. Aynı vakitin kazasını. Örnek vereyim. Mesela bir camide, diyelim bu iki namazında diyelim. Örnek şimdi tabi. Hoca efendinin abdizi yok unutmuş? Namazı kıldırdı. Aklına soğandan geldi. İbni e Abdüzi yoktu. Ben kıldırdım. Haber verecek. Hey cemaat. Dün iki namazını kimler varsa. Onlar buradaysa şu anda tekrar onu kaza edeceğiz. Yoksa kaza etsinler. Demek ki aynı vaktin namazını kazaya bırakanlar o vakti kazasını cemaate kılabilirler. Yolda kaldırması bir yerde. Yani en şahane kazanmaz kalmaz Şu Şimdi namazı kazanmak da büyük haramdır. Bırak haramdır. Ama bununla birlikte eğer aynı vaktin namazını kişilere kaza bırakmışlarsa ya o namazı kıldıkları halde sonradan namazın fesadı yani bozuldu anlaşılmışsa aynı vaktin kazasını kaza bırakanlar o vakitin kazasını cemaate kılabilirler. Bunun dışında cemaat yapamaz muhtemelenler. Neden? Biri üç önce, bir ikisinden önce biri menü ögemiş namaz değişik oldu mu bu cemaat de kılınmaz bu. Mutlaka bu tek tek kılınacak. Şimdi imamı uyuldu. İmam ne yapacak? Cemaat ne yapacak muhteremler? Şimdi tabi evde imamdan başka ya da bir toplumda imamda başka müezzin varsa o kâmet diyecek muhteremler. Kâmet diyecek. Şimdi aslında bunların de olanı İmam Efendi ne zaman mihraba yürür... ...o zaman müezzin kavmete başlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler... ...eylinde kılardı sünnetleri peygamberimiz. Evi yakında mı? Beşti ip dışı diye peygamberimiz böyle. Peygamber elini kılardı sünnetlerini... ...Peygamber Aleyhisselam Hazretleri... ...kapıdan girdiği anda... ...Hasibilal hep kapıya bakardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri görürsem... Bilal. Zaten gözü dolardı. Çok peygamber aşıktı Mütürem'de. Çok aşık, peygamber aşıktı böyle. Hazri Bilal. Hatta şöyle buyuruyor sonradan, şöyle buyuruyor diğer sahabelere, sizin eviniz vardı, eşiniz vardı, işiniz vardı, onlara meşgul benim bir Resulullahım vardı diye yandığı mı duramadı Medine'ye. Gece uyuyamazdı böyle. Peygamberimiz evine etine dolaşıyordu böyle. Aşık Hazri Bilal, beşi böyle. Sürende mı ezan okurdu. şimdi kılım otururdu. Biliyorsun gidenler bilirler, bir yazınlık var. razı ı Tare'de. O da dururdu böyle. O zaman ahşap doğrusu burası böylece. Oturur. Hep Peygamber'in geleceği kapıya bakardı böylece. Peygamberi bir gördüğü anda bir gözleri dolu içi yanar. Ayar kalkardı. Kâhmetleyeme başlardı böylece. Peygamber'in yürürdü Cemaat ne zaman kalkacak şimdi? İki rivayet var. Birinde hayaller felahda. Bu günümüzde uygulanamaz çünkü safı olmaz. İki rivayet alma gerekiyor. Müezzin efendi hayaller salah deyince kalkma gerekiyor müterremler. Daire kalktı mekruh oluyor bakınız. Uygulanmıyor camilerde. Bazı müezzine biraz yavaş tabi kâmetiyorlar. Hemen kalk veriyorlar. Kalkmıyor müterremler. İmam müezzin tabi değil. Müezzim ama tahtederler İslam'da. İmam daha önce gelebilir. Yalnız ne var deyince kalkması için müezz Efendi, Ayi ala salla, buyur namaza, davet edecek, o zaman kalkacak müezzim. O zaman kalkacak, saf dulaçacak böylece. Saf dulaçacak. İmam olan kişi üç vakitte siyahı okuması vacip oluyor. Bak, cehre okuması vacip üç vakitte. Sabah namazında, akşam namazında, yatsı namazında evine kılıyorsun. Hanımın çoğu imam oldu, akı imam olduğun kılıyorsun. İmam olan kişi bu üç vakitte kendinden tabi olanla duyacak kadar, bağırması şart değil, duyacak kadar, seçti okuması vacip oluyor. Unuttu seçti okuması, imam oldu ama, hayatımın imam yapmadığı için tabi, Unuttu. işin okudu. Ne gerekiyor? Vacip tehlike için Sevin seyirceği gerekiyor muhteremler. Sevin gerekiyor. Demek ki imam ne yapacak? Fatih-i Şerife'yi Zamb-ı Süre'yi Sesli okuyacak. İmam uyan ne yapacak? O imam Uyutan sonra Tekbirden sonra içinden Sübhan okuyacak Susacak. Bazım şekiller evli çekmesi de var ama besme çekilmeye bir defa. Yani aslında en sahi olanı Sübhaneke okudu mu yeter. Okuyuş Sübhaneke'yi sıcak. Öğle namazı ile iki namazında imama fena olacak, içinden gizli okuyacak. Unuttur. Camide olabilir, evde olabilir. İmam oldu bir kişi iki namazını kıldırıyor. Ounda sesli okuma okudu namaz sonunda ne yapacak? Mutlaka sevişte gerekir muhteremler. Bunun da giz okuması vacip oldu şimdi bu şekilde Gerekiyor. Şimdi azı cemaatimiz cemaat ile namaz kılarken namaz kılarken biri geldi dışarıdan geldi şimdi bana deniyor idrakül feriyullah fıkıhda özü bir, öyle bir bölüm var bu şembenizde işte. idrakül feriyullah diye yani fazla yetişme bu çok oluyor muhtemelen tabi her zaman olur camide ama kılınıyor. Ta evde de olabilir evde de olabilir mesela evde kişi hanım namaz kılıyorlar oğul da var arkadan geldi Abdesti de var uyuyacak. Şimdi imama uyan kişi nasıl uyuyacak şimdi? Eğer imam daha bir rekatta ise gelen kişi okuyor işini okuyor böylece. Rekatta ise bu tabi bir soru yapmıyor. Gelen kişi niyetini yapar, uyudum hadi imama der, Allah ve tekbir alır elleri bağlar imam uyar tamamen sorun yok şimdi nereden başlıyor sorun başlıyor eğer imam rüküda ise bir rekatta yeni başlamış imam rükya vardı şimdi ne yapıyor bazıları eğer bir kişi imama rüküdayken yetişip uysa imamla birlikte sırtı rüküda bir olsa birlikte o rekat sayılıyor Şimdi ne yapıyor bazıları? İmam'a yetiş yetişeyim de. Rekatımı sayısın diye koşup geliyor böyle. Peygamber buraya koşmayın peygamber. Peygamber koşmayın diye Namaza vakarla gelin, sekiniyle gelin. Sükun namaza gelin böyle. Işte. Çünkü insan koşarak geldi mi? Tabi az sonra bir stres ol insanda. Heyecan olur insanda. İnsan niyetiminde yarım olur. Huzur olmalı insanda. Bu için Peygamber şura yürüyor, namaza geldiğiniz zaman imamı oraya de kaçırsanız da nerede ulaştı o imamı uyunuz namaza koşarak gelmeyin peygamber Namaza huzur eğirim şekilde. Bin aslan mutremler, rükü imam olmak meselesi çok hassas bir denge meselesi şimdi bu. denge meselesi. Çünkü şimdi kişi ne yapacak? Geldi rükiye gitmişler. Evde camide. 7 ayet tabii. Yetin altı tekbir alacak. Bu iftah tekbir almakta farz şimdi bakın bu. İmam uydu da Allah haber diye bir tarüküde gidiyorsa tekbir ayette almadığı için far sekatı için namaza girmemiş oluyor. Bak, İmam uyumayı da namaza girmemiş oluyor. Derinde. Muyiftan tek ayet almak farz bunu. Niyetini yaptı, niyet kolay. Yani daha gelirken de kalben geçti yeterli. İken farz kılacak. İyi uydum diye kolay. Ama teyye gelince Allahu ekber tamamı aytanlanacak. Lükey rükü edecek. Lükeye giderken tekrar teş istemiyor. tek, istemiyoruz. Tek, tek tek tek bir muhtemelen. De. O yeterli. Bu tekrar tekbiri gerekmiyor. İstemez. Buradaki nedir hassas konu? İmamla rükyada acaba sırtı bir araya gelebildi mi? Bu rükyaya giderken imam da Semihallah Hülimen Hamide diye kalkıyorsa bu rükyaya yetişmemiş oluyor. Ken durması bir şey ifade etmez. İmamla durması şart oraya herkese Bu farkında. O herkese sayılmıyor. Peki ne yapacak şimdi bu? İmama ayakta yetişemedi. Rükü yetişemedi. Hatta az cemaatimiz şöyle yapma gerekiyor. Bir insan geldi imam rüküde buldu ama e, tekrar rüküye gidinceye kadar rüküyi kaçırma. %95-99 hatta bu şekilde. Ne yapsın acı etmez imam kalsın sonra imam bu şekilde. böyle. Daha iyi bu. Çünkü o da tehlikeli. Rüket sayılırsa tekrar rüket kılması o konuda ayrı konu mesela. Bunun için Şimdi bir insan demek ki imama geldi rükuda yetişemedi. Kaçırdı. İmamı secde bazıları şöyle diyorlar e, nasıl olsa secdedeyken bu rekat sayılmıyor diyorlar şimdi bazıları da. Yani rükküde acı ediyor insanlar genelde. Zekatı yakalayın diye zekat sayısın diye ama rükküde kaçırınca nasıl bu rekat sayılmıyor diyor. Bu da var, secdeyi hafif alıyor şimdi bakın Hızrem der bir insan cemaat namaz kılınan yerde imam secdeyken secde, o da imamı secdeye giderse orayken sayılmıyor ama secdenin abu sayılıyor ama bakınız hem cemaat secdesi bakınız 20 secde 2 secde yapılıyor ne oluyor? 50 secde olur, bakın, oluyor bakın Hızrem der bunun için adı cemaatimiz demek ki bir insan imamı secdede bulsa evet oraya kadar ama ayakta tekrar ayakta. Allah ekber ayakta dik, -dik aldı hemen secdeye gidecek. Yanına bir iki secdeyi yapar secdeyi yapar oraya kadar sayılmaz. Peki kişi ne yapacak? Namazın sonunda imam efendi ettiyatı okurken sahibi okurken bu kişi ne yapacak? Yalnız ettiyatı okurken yalnız ettehiyatillahi ve sıratı tayyibat okuyacak peki sıra sucak mı? susmayacak ne yapacak? İster ettehiyatı tekrar okur isterse kelime-i tekrarlar oturur yerde ama salli bari okumaz burada onların sonuna has olduğu için bu oturur bu son diye bu şekilde böyle. demek ki bunun üçün rekatı cemaatörün rekatı otururlar Ettehati böyle yavaş okur böyle. böyle yavaş okur. Tabi gene olmadı. İster tekrar okur. istersen kelime şadeti. Sonunda onu tekrarlar. İmam efendi sağına soluna sana verince Allah a bir ayağa kalkar. Şimdi bu bir dakika Bu nasıl kılacak şimdi? Bu konu şu şekilde bakınız çok kolay akıllı kalması için hangi reketi kaçırdıysa onu kılacak kolay bu muhteremler hangi reketi kaçırdı onu kılacak bu hangi reketi kaçırdı kaçı bir rekattı şimdi bu kişi ayağa kalktı bir rekatta yeniden başlıyormuş gibi kılacak ayağa kalktı el bağladı önce ne yapacak Evet yani tabi Sübhane okuyacak. Sübhane kiye. Evde çekecek. Besmele çekecek. Fatih'e zamrısı okuyacak. Yani bunun kaçırdığı birinci rekattı. Onu kaza etti. Onu kıldı. Öyle kılacak yani. Öyle kılacak. Sonra ne yapacak? Tabii oturdu öncelikle olmuş oldu. Ot selam verecek. Bu da sevinçten gerekmiyor muhtemelen de. Gerekmiyor. Peki iki rekatı kaşırdı. Ne yapacak? Aynı kural. Aynı i̇ki kaçırdı. Hangi rekatları kaçırdı. İlk rekatı mı kaçırdı? Onları kalacak. Birinden başlayacak. Aya kalkınca. Sübhaneke, Evzi Besmele, Fatih Zammı Sûre. kalkınca, ikinci rekatı kaza ediyor. Besmele, Fatih Zammı Sûre, bu kadar mutlaka. Demek ki hangini kaçırdıysa onları kaza edecek bu kişi böylece. Şimdi bir konu daha var muhteremler. Tabi bir konu da aslında binler konu var da. Fıkıh mesele çok da geniştimada gelmiyor karışmasın diye. Bir insan camiye geldi. Sünnet kurmaya başladı. Evde veyahut evde mesela hanım akşam namazını ya da yatsı namazını kılmaya başladı hatta fazla bile olsun. Şimdi evin reisi konusu geldi. Abdüsü var. O da namaz kılacak. Şimdi abam muhterem bakınız. Ya da camide ön camiye Şaban'ın karşıma inşallah en camide şimdi camici geldi biraz geç geldi cemaat sünneti kılma bitirmek üzere aşağı yukarı bu şekilde bence o da gerde sünneti başladı başladı ama müezzin kavmet edin namazı duruluyor eğer bu sünnetini güzelce kılıp tamamlarsa cemaatleri kaçıracak belki de ne yapacak bu kişi muhteremler eğer daha birinci rekatta ise ister öyle ister akşam olsun. Akşam yok tabii süreti. Diğer vakit olsun vereceğim. Eğer bu sünnet namazının daha 1 rekatında ise ya da de yapmış ama daha secde yapmamışsa ayakta selam verecek tek sağ tarafına. Tek. Çık yok. Ok. Ayakta. Yalnız sağına selam verecek, namaza çıkacak imam olacak o terimde. Verecek. Sonra ne yapacak? Süt abı namazı başladığı için... değince onu tsarın kılacak. Önce sabahtan başleyen muhteremler. bu her zaman konu gelmiyor tabii bunlar. Yani biraz yavaş yavaş şimdi müşahed kalması için şimdi bir kişi sabah namazına camiye geldi. Farza durulmuş. O da eli kılmadan gelmiş. Şunu da belirteyim muhteremler: Peygamberimiz tavsiye tavsiyeyi hadi kerifi var. Bir insan sabah namazının sünnetini evinde kılarsa iki tane mükafat var, iki mükafat. Evinde kılarsa, giri evinde boldu bereket olur muhteremler. İkinci evinde huzur olur muhteremler. Bunun için elden gerekli sabah sünnetini edik ama çalışalım inşallah. Ama bir insanı şey kılamamış. Oraya yolcuyuz, bir şeyiz, kılamadık. ki camiye geldi. Farza durulmuş, farza durulmuş. Ne yapacağız? Sabah namazının sünneti, vacibe çok yakın olduğu için, yani vacibe olduğu için, bundan kaçırmamak gerekiyor. Kaçırmamak gerekiyor, bunu arkada kılacak. Eğer sabah girip de, Orada kılarsa namazı tahrimen mekru oluyor bakınız. Yani safa girip de safta süreti kendi kılarsa cemaata muhalefette bulunduğu için hem safın bir saf gerisinde olsun namazı tenzeye mekru oluyor yine. Mutlaka geride olacak. Yani cemaata yani muhalefet etmemek için geride olacak. Bu kişi ne yapacak orada? Bakacak eğer ben diyeceğim sünnetini kılarsam, imam da yine başlamış analizle konuyu, ben bana yetiştiririm, iki nefkata falan yetiştiririm derse, sabah kılacak. İmam sorulacak. Nasıl kılacak bu sabah namazını? Namazını sünnetten tek edecek baktığımda. <gülüyor> Cemaat sahibi çok büyük olduğu için bir sünnet namazı ve tehlike edilebiliyor icabında namazı sünneti terk edecek sünneti duracak, allah Ekber hemen besmele elham okuyacak kız daması okuyacak rükül seceği yapacak iki kat etiyat okuyacak Allah'ımız alın barikala Rabbin aden okuyacak onlara böylece yalnız savaşları kısa okuyacak sen verip gelecek edecek muhtemelen bakınız tek bunu inşallah demek ki bir insan sabah namazını sünneti kılmamış evinde beşte geldi batı ki ya imam duruldu cemaata yetiştirir bir böylece arka bir yerde samın sünnetini kılacak yalnız farzının vacibiyle kılacak farzı kılacak Allahu Ekber hemen besmele müslümanlık oku, okunmayacak sünnetu elem okuyacak cemaat sabit daha mühim ondan onun sünnet sahibinden elem okuyacak kız okuyacak rüküste yapacak etniyatı okuyacak vacip olduğu için Allah'ın salli albarak aleyhi kısa okuyacak okuyacak onları Rabbenat okumayacak onları hemen selam vereyim imam uyuyacak imam olacak muhtemelen eğer bakacak imam ikinin rekatta ikinin sonunda artık eğer sünneti kısa imam yetişemeyecek o zaman sabahın sünneti vacip yakın olduğu halde onu terk eder, imam uya Çünkü cemaatin sevabı ondan daha fazla muhteremden. Onu da alalım uya bu şekilde. Öğün namazına geldi şimdi. Öğün namazına geldi, sünnetten durdu. Henüz daha bir rekatında ayakta, krat okuyor, rükû yapmışsa bile, secdeye varmamışsa, henüz daha bir rekatta ise, Kâhmetten diğer anda sana selam verecek, yanı sana namazına çıkacak, imam uyuyacak. Sonra onu kaza edecek. Eğer öğün namazının sünnetinin bir rekatında secdeye varmışsa, o zaman namazına çıkamaz. Ne yapacak? Bir rekat daha kılacak, kısa kılacak, 12'ye ikiye tamamlayacak, tiyatro gibi onu tamamlayacak selamlarım çıkacak, imam olacak bu teremler. Tek olmaz çünkü. Demek ki ayaktayken bir rekatta selamlarım çıkabilir. E, rükü yapmışsa yine çıkabilir. Ama varmışsa, bir rekattin secdesine varmışsa, artık bir rekat tamamlandığı için ona bir rekatı erabilecek, iki et kılacak, selamlarım fazla verecek. Farzdan sonra ne yapacak? Önce Son sünneti mi kılacak? Önce bunu mu kılacak müteraddiler? İkisi olabiliyor müteraddiler. Bazı fukahalar, bazı şeyler tertibi riayeten önce dördü, iki kılsın demişler. Fakat genelde olarak daha kuvveti olan rivayetler daha büyük fıkıh kitaplarında şunu alıyor. Nasıl o kazaya kaldı o? Önce ikiye kılsın hem arkasından farakası kılısın iki katı sünneti, son sünnetini dört kılsın. Ama aksi olabiliyor. Olmadı bir şey yok bu şekilde bence. İki namazı bundan farklı muhterem şimdi. İki namazın sünneti gar menket olduğu için onun iki rekatlı bir namazına geçiyor. Geçiyor. Eğer ikinin namazının sünnetinde sünnetinde eğer kişi biraz bilinçli olsa yaslı aynı şekilde hani hükmü tayası da bir insan yaslı namazında ikindi namazında evde tabi olabilir bu temelde evde olabilir mesela imam olacak kişi evde abdizi var namazda durdu e, abdizi olmayan uysun bakalım geçti bakalım dedi tabi o hemen sünnetini kıldı ayakadakilerin işlemiyor şimdi buna. ne yapacak şimdi İkindi namazı ile yas namazının sünnetleri garim müekeli olduğu için iki rekatli bir namaz sayılır. Bir namaz sayılır. Eğer iki rekatta selam vermişse iki yaslardan daha kılar dört kuma gerek kalmıyor burada. Ama öğün namazıyla cuma namazının var ilk şeyi, sünneti ona müekeli olduğu için on dört bir rekattır. On iki omazınlar bunda bu şekilde. Şimdi mütevelli cemaatimiz tam iftir konusu çok karışık mesele mütevalliler inşallah bir konutlayan biraz fikrin dinesin inşallah Halep'te akşam azan bir cami gittim mütevalliler bunu yıl önce, önce tabi Halep'te yazındı şimdi Halep'teki camilerden camilerin bir meşhur şitayi Meşhur sayfi diyorlar onlar. Yani yazık meşhür kışık meşhür diyorlar. onlar kışın namazları meşhür kılıyorlar Yazın özel bahçede çok temiz büyük taşla döşenmiş, duğulmuş, orası onların yazlık meşhürleri. Akşam namazına bir camiye gittim. Tabi yazık reklıyorlar. Farzını kılındı, bir kürsü koymuşlar öyle bunun gibi daha açık tabii baktım, başka hulefe çıktı oraya, sohbete başladı. Onun şey, bir usulü vardı muhtemelen şimdi. Usulü vardı. Bir akşam önce, her akşam, da sohbet yapıyormuş. Akşam arasında yapıyormuş. Onun usulü şöyleymiş, ilk onu gördüm ben. Usulü şöyleymiş, bir akşam önce, bir Kur'an anlatıyor. Gelende yani fukru dersi yapıyormuş. Anlatıyor, fukru anlatıyor. İkinci akşamı anlatmıyor şimdi. Ben ikinci akşamına devrak, devrak ettim rastgele bana. Şimdi ocağa çıktı gene. şöyle bakındı, enta kum diyor. Sen kalk bakalım diyor. Ayağa kalkıyor. Ona şimdi soruyor. Bir hafta önce anlatı konuyu. Şu şu konu nasıl da bu? Şimdi tabu işte yanlış yerine çarpıyor. Eğer güzel bilebilirse da otur. İlizci otur, otur bakalım ondan sonra. Tam bilemedi mi? Söylemiyor yanlışını. Söylemiyor. Ente İliz. bakalım. Şobakü ente kum. Başını kaldırıyor. Aynı şey soruyor. Ama güzel oluyor bu teramezde böyle. Güzel oluyor. Bir akşam önce dinleyenler yan akşam soracak diye daha dikkat dinliyor o bak. O var. İkincisi yine dikkaten kaçan konular varsa İkili akşamı tam peşlenişli bir şey böyle. Sonun gibi oluyor böylece. Kuvvetleniyor, güzel oluyor bu şekilde. Ben birkaç dakika devam ettim oraya. hoşuma gitti. Sonra Türkiye gelince muhtemeler aynı şey yapmayın bak yenildim. Bir camide akşam sonra sara sohbet ettim. Cemal anlattım bu konuyu. Dedim, böyle bir, bir hoşumla gördüm. İnşallah yarın akşam ben size bunu soracağım. Ya aşkım, kişi gelmedi canım ya ama. Lillah zahne Fatih